İmrân'ın karısı Hanne dedi ki diyor Allah. İnsan kendi eline bakıp benim elim vardır diye güvendiğinden daha fazla Allah'ın dediğine güvenmedikçe mümin olamaz. Aynen iman ettik ki İmrân'ın karısı dedi. Ne demiş? Rabbim Rabbim karnımdakini sana adadım demiş çocuğum sağlam doğarsa koç adıyorum demiyor dikkat edin karnımdakini sana adadım diyor çocuğunu adak yapmış muharraran muharraran hiçbir şart ve kayıt olmadan sana adadım karnımdakini Allah'ım demiş şimdi kan durduran gözleri yerinden çıkartan sahne burada zaten Dostlar, çocuğum sağlam doğarsa, Sezeryan'da bir sıkıntım olmazsa, yüz koç adadım demiyor. Köyümüzdeki bütün düveleri adadım demiyor. Şöyle yaparım, böyle yaparım demiyor. İnni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni inneke entes semii'ul alim Bir kadın, Peygamber değil, peygamber karısı değil, evliyadan değil, tesettür mücadelesi yapmış bir kadın değil, dinini Allah'a kulluğu dert etmiş bir kadın. Bir şey yapamadım, Musa'nın dini tahrif edildi. Ben ise evimde oturuyorum diye, sıkıntılar içinde boğuşan bir kadın, tek başına Allah'ın dinini düzeltemeyeceğini, bu Musa aleyhisselamın dinini tahrif eden bu lanetli milletle mücadele edemeyeceğini anlayınca karnındakini cihad edecek bir genç olarak Allah'a diyor. ama ama bizimle bütün çağlarla bir fark olarak levh-i mahfuza geçecek bir fark olarak bir kelime takmış oraya karnımdakini adadım Doğan çocuğu hafız yapacağım. İmam Hatip'e vereceğim. Herkes diyor zaten. Ama inni nezeretü leke ma fi batni muharraran. Muharraran. Hiçbir şartım olmadan adadım bunu Allah'ım diyor. Şöyle sağlam olursa koç adadım demiyor. Karnımdakini sana adadım muharraran. Hiçbir beklentim olmadan Hiçbir Kayıt altına koymadan Senin bu ya Rabbi diyor Fetekabbel minni Benden kabul et Kabul et bu adamı ya Rabbi İnneke Entes semî'ul alim, Ey Rabbim Sen bu dediğimi duyuyorsun İçimdeki duyguların Ciddi olup Olmadığını da biliyorsun Çünkü sen semî' Çünkü sen alim bir Allah'sın. Her şeyi duyuyorsun. Şimdi bu adamı duydun ve alimsin. Her şeyi biliyorsun. Ciddi miyim? Bu adakta şaka mı yapıyorum? Yoksa baştan savma bir adak mı yapıyorum? Sen bunu bilirsin ya Rabbi. Kadın Allah'ın semi ve Alim isimlerine sığınarak ciddiyetini Esma-i Hüsna'dan belgeleyerek Karnındakini Allah'a adamış Ama Muharraran Muharraran Olduğu gibi senin ya Rabbi Karnımdan çıktığı gün bu senindir Adadım İşte yetişelim Sünnetini yaptıralım Ondan sonra diplomasını bitirsin Filan yere de bir görevli tayin edersek Senin dinine hizmet edecek Düğüne kadar mücahit adayı Düğünde Düğünde Duvak adayı, öyle değil. Muharraran, şu yeryüzünde hiçbir şehvetle, hiçbir lezzetle, hiçbir bağla bağı olmadan doğduğu gün sana adadım bunu Allah'ım.